Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem barik ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ila yu middin. Amma baed, bugün 24 Mart 2012 Cumartesi. Sitte görüşleri ele alacağız. Şimdi kardeşler, diyoruz ki imanın artması ve eksilmesi meselesi. Bu hususta kardeşler, kıble ehli ihtilaf etmiştir. Biz hatırlarsanız kıble ehlinin ne anlama geldiğini daha önceden. Söylemişti. Kıble ehli dendiğinde kendisini İslam'a nispet eden değil mi? Kıbleye yönelen insanlar kastedilir. Bunun içerisinde 73 fırka dahil olmaktadır. E, o yüzden diyoruz ki bu hususta kıble ehli farklı görüşlerle kardeşler ihtilaf etmişlerdir. Birinci görüş ehl-i sünnetin yani selefin görüşüdür. Bakın selefin indinde kısaca şudur. Selefin indinde iman söz ve ameldir. Artar, artar ve eksilir. Şimdi kardeşler. Biz diyoruz iman artar ve eksilir ehl-i sünnet olarak ancak biz bazı ilim ehrine baktığımızda bakın yankusu veya nuksan yani eksilir sözünde tavakkuf ettiklerini görüyoruz. Eksilir sözünde bakın tevakkuf ettiklerini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Mesela bu imam malikten nakledilen iki rivayetten biridir kardeşler. Bu imam malikten nakledilen iki rivayetten biridir. Gerekçe olarak da Buna gerekçe olarak da nuksan yani eksilme lafzının Kur'an ve sünnette varit olmamasını gerekçe olarak öne sürüyorlar. Yani eksilme lafzını söylememekte, tavakkuf etmekteki gerekçeleri neymiş? Nuksan yani eksilme lafzının Kur'an ve sünnette varit olmamasıymış gerekçeleri bu. Ancak kardeşler bu ehli sünnet arasında peki ihtilaf mıdır? bu ehl Sünnet arasında ihtilaf mıdır? Hatırlarsanız biz amel imandan cüz müdür değil midir meselesini ele aldığımızda Ehl-i Sünnet'ten icma olduğunu söylemiştik değil mi? Ancak bir işgal getirmiştik hatırlarsanız. Neydi o? Ebu Hanife olayı. Ebu Hanife olayını ne yaptık biz sonra? Masayı yatırdık ve aslında bu meselenin şaz bir görüş olduğu, dolayısıyla Ehl-i Sünnet arasında icma olmadığı anlamına gelmediğini biz ispatladık, beyaneti geniş bir şekilde buna yer verdi hatırlarsanız. Şimdi tabir sahihse bu konumuz da bununla alakalı. Dolayısıyla bizim burada ortaya koymamız veya ispatlamamız gereken veya ortaya koyacağımız ve ispatlayacağımız şey ne? Bu mesele de aynı şekilde amel ve imandaki mesele gibi ihtilaflı bir mesele değil. Ebu Hanife'nin o sözü Ehl-i Sünnet için işgal olmadığı, Yani icmalarını bozma anlamında bir işgal olmadığı Aynı şekilde İmam Malik'in bu sözü de bu şekildedir. Yani ne manada? Ehl-i sünnette icma olmadığı anlamını göstermez imanın artma ve eksilmesi meselesinde. Ki kaldı ki İmam Malik'in iman, iman, iman artma ve eksilmesindeki konumu ile Ebu Hanife'nin amelin imandan olup olmadığı konumu arasında da çok fark var. Çünkü neden? Biz ispat etmiştik ki Ebu Hanife, Ebu Hanife amel imandan değildir diyordu ve şaz olduğunu söyledik o görüşün ve işgali def ettik ancak İmam Malik evet gerçekten İmam Malik amel iman e, estafla e, İmam Malik iman eksilmez diyor böyle bir şey zaten asıl itibariyle söz konusu olmadığı için çıkış e, çıkış e, yani işgalden çıkış e, olayı bizim için daha kolay olacak anladık mı kardeşler şimdi Ebir işgal şöyleydi amel imandan mıdır değil midir Ebu Hanife amel imandan değildir diyordu Böylece bu bir işgaldi ve icmayı bozuyor gibi görünüyordu. E, avam kimse tarafından veya işte ilim taleminde yeni olan kimselere bu işgal gelebiliyordu. Biz bu işgali ettik Ama İmam Malik'in durumu biraz daha hafif. Neden? Çünkü İmam Malik gerçekten im iman eksilmez demiyor olayı söz konusu değil. Ki biz bunu birazdan ispatlayacağız. O yüzden e, ihtilaf olmadığı bu meselede hayli hayli görülmüş olacak inşallah. Şimdi o yüzden diyoruz ki bu bir ihtilaf değildir. Yani İmam Malik'in Bazı sözlerinde imanın eksilmesi hususunda sözünde tavakkuf etmesi kardeşler bir ihtilaf değildir. Çünkü bakın İmam Malik'ten gelen ve daha meşhur olan ikinci rivayette, İmam Malik'ten gelen ve daha meşhur olan ikinci rivayette eksileceğini yani eksilme sözünü kullanıyor İmam Malik. Eksilme sözünü kullanıyor. Bu da gösteriyor ki kardeşler, Ehl-i Sünnet'in içerisinde imanın Artma ve eksilmesi hususunda ne yok? İhtilaf yok. Şimdi biz dedik ki İmam Malik'ten ikinci rivayette eksilme söz konusu zikrediliyor. Dolayısıyla şu çıkıyor gündeme. Demek ki İmam Malik'ten farklı rivayetler var. Bazı rivayetler varmış eksileceğini söylüyormuş. Bazı rivayetler de varmış eksile, eksilmeyeceğini ne? söylüyormuş. O zaman biz ne yapalım kardeşler? İmam Malik'in görüşünün tahkik edilmesi veya bu konuda kendisinden rivayet edilenlerin ele alınması diye bir başlık atabiliriz. İmam Maliki'nin görüşünün ne? Tahkik edilmesi. Yani bu konuda kendisinden gelen rivayetlerin ele alınması meselesi. Biz özellikle bu husus üzerinde duruyormuş. Çünkü neden? Mesela ben Medine'de okuduğum dönemlerde mesela bazı kardeşler vardı. Medine İslam Üniversitesi'nde okuyordu onlar. Bu, bu mesele işgal olmuştur. Çünkü hakikaten İmam Mali'nin bu görüşü çok meşhur olan yani ilim ehlinde, ilim ehli indinde ondan sonra çok meşhur olmuş tartışılmış. İlim talebeleri indinde çok meşhur olmuş tartışılmış. Ama işte muhakkik alemlerin e, görüşlerini iyi incelemeyen ilim e, talebeleri özellikle bu konuda işgale düşmüşlerdir. Halbuki hiçbir işgal yoktur. O yüzden bu meseleyi özellikle ele alacağız. Neden? Çünkü biz diyoruz ki bizim asıl amacımız... Yeniden iman meselesini keşfetmek değil. Zaten ehl sünnet indinde ehl sünnet tarafından keşfedilmiş bir meseleyi ne yapmak? iyice en iyi şekilde anlamak. Böylece bu görüş dışına çıkan her görüşün bidat olduğunu ne yapmak? Bidat olduğunu kabul etmek. Durum böyle olunca yani ehemmiyeti böyle önemli olunca biz burada icma olup olmadığını iyi incelememiz gerekir. Ve icma olup olmadığını iyi incelememiz için de İmam malin görüşünü özellikle ele almamız gerekir. Çünkü işgal almak. Buradan kaynaklanıyor. Nasıl amel iman ilişkisinde işgal Ebu Hanife cihetinden kaynaklanıyorsa ondan zikredilen ondan nakledilen sözlerden kaynaklanıyorsa imanın artma ve eksilmesi meselesinde de işgal İmam Malik cihetinden çünkü zaten onun kadar meşhur onun kadar büyük olan imamdan zaten eksilmesinde tavakkuf ettiği diye bir şey söz konusu değil. O yüzden elimizde sadece İmam Malik işgali kalıyor. O yüzden ondan gelen rivayetleri özellikle bakın ele alacağız kardeşler. Şimdi birinci rivayet İmam Malik'ten gelen birinci rivayet kardeşler. Vehb İbnu i Abdillah tariki gelen bir rivayettir. İmam Malik'ten bir rivayet geliyor. Bu rivayet kardeşler Vehb İbn-i Abdillah yoluyla geliyor. Vehb, Vehb i̇bn İbnu Abdillah tariki gelen bir rivayet var. Vehb İbn-i diyor ki kardeşler bakın. Su ile malikü. Su e, su ile maliku enesin anil iman maliki enes Malik bunu enese iman hakkında soruldu Fekale Kaulun ve amelun imam mallik de dedi ki iman söz ve ameldir Kultu bende dedim ki eyezidu ve yankus, iman artar ve eksidir mi dedim? Kale imam mal de bunun üzerine dedi ki قد ذكر الله في غير آية من القرآن أن birçok ayette imanın artılacağı artacağını zikretmiştir. Bakın adamın sorusu imanın artma ve eksilmesi ile alakalı. Ama İmam Malik sadece artma hususuna cevap veriyor. Diyor ki bir daha ee, zikrediyorum. "Kul tu eyezidu ve dedim ki kendisini artar ve eksilir mi? Kale bunun üzerine imam Malik dedi ki kat zekerrallahu fi gayri ayyin minel kitb minel Kur'an enel iman Allah birçok ayette imanın artacağını zikretmiştir dedi. Fequltu lahu bu sefer tek şey soruyor. Özellikle o, o kısma cevap vermeyince özellikle eksilmeyi bir daha soruyor. Diyor ki fequltu lahu eynqusu? Peki eksilir mi diye sordum. da il kelam fi nuksanihi ve kuf fe anhu. Dedi ki bana ek silmesi hakkında söz söylemeyi bırak ve terk et. Bu rivayeti kardeşler İbn Abdülber el-İntika adlı eserinde el-İntika adlı eserinde ne yapıyor? Zikrediyor. İsnadı da sahih. Bu rivayetin isnadı da sahih. Çünkü dedi ki bu İbn Vehb'den gelen rivayet. İbn Vehb sika, hafız ve abid yani ibadetle çok meşgul olan bir kimse. Sika güvenilir, hafız bir kimse ve abid bir kimse. Bu rivayet bunun isnadı sahih kardeşler. Gelen ikinci rivayet, bakın tavakuf ettiğine dair gelen ikinci rivayet kardeşler. İbnül Kasım yoluyla gelen rivayet. İbnül Kasım yoluyla gelen rivayet. İbn, İbn Abdülber Malikilerin en büyük imamlarından. Et-Temhid adlı esende diyor ki, Et-Temhid. Açıklayayım tabii bense. Hem elinizde malumat olsun. Çok yabancılık çekmeyin. Et-Temhid nedir? Mesela biliyorsunuz hadis kitapları var değil mi kardeşler? Mesela işte Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi değil mi? Kütüb-i Sitte. Bir de Kütüb-i Sitte dışında zikredilen mesela ne var? Darimi var, Ahmet'in ne? Müsnedi var. Değil mi? Bir de Muvatta var. Doğru değil mi? Biliyorsunuz İmam Malik Muvattası. İşte Et-Temhîd bu Muvatta'ya yazılmış bir şerhtir. Baskılarına göre değişir. 30-35 ciltlik bir şerhtir. Ve Muvatta'nın en geniş şerhidir. Muvatta normalde 1 cilt bir kitaptır. Baskısına göre. Bunu 30 cilt boyunca şerh etmiştir. Kim? İbnu Abdülber. İbn Abdülber kim? İbn Abdülber Müelliflerin en büyük imamlarından ve İbn Teymiye'nin ilim ehli olarak en çok itimat ettiği, ilmine güvendiği bir imam. Hatta İbn Teymiye İbn Abdülber için Ehli Sünnet'in görüşlerini en iyi bilen insanlardan, icmayı en iyi bilen insanlardan biri olarak ne yapıyor? İbn Abdülber'i naklediyor. İbn Abdülber bu ümmete gelmiş geçmiş en büyük alimler arasında zikredilir yer alır. Şimdi dedik ki ikinci rivayet İbnül Kasım yoluyla gelen bir rivayettir. İşte İbn Abdülber et Temhid adlı eserinde yani muvatta yazdığı şerhte diyor ki kardeşler ve kad rava Kasım an Malik'in enel iman yezid ve an ve vakafa fi nuksanih. İbnül Kasım diyor. İbnül Kasım İmam Malik'ten imanın artacağını ve eksilmesi hakkında tavakkuf ettiğini rivayet etmiştir. İbnül Kasım İmam Malik'ten İmanın artacağını ve eksilmesi hakkında da tavakkuf ettiğini ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Aynı şekilde İmam malim bu sözüne kardeşler İbn-i Teymiye de fetavasında yer veriyor. Aynı şekilde El-Kad-ı İyad, kad İyad da maliki alimlerinden muhaddis bir kimsedir. Hadis değişikliği eden bir kimsedir. Kad-ı İyad da Tertib-ül Medarik'te. Aynı şekilde İmam Zehebi, İbn-i Teymiye'nin talebelerinden. İmam Zehebi de Siyer-u Ala kardeşler ne yapmıştır? Bu sözü nakletmiştir. Şimdi İbnül Kasım'dan geliyor dedik bu ikinci rivayet. İbnül Kasım da kardeşler fakih bir kimsedir. İmam Malik'in öğrencilerindendir ve güvenilirisi kabir kimsedir. Evet, İmam Malik'ten gelen üçüncü rivayet İsmail İbnu Ebi Weiss, İsmail İbnu Ebi Weiss'tan gelen rivayettir kardeşler. İsmail İbnu Ebi Weiss yoluyla gelen rivayettir. Bakın diyor ki: Su ile Malikun anil imani يزيد ve yankus. İmam Malik'e iman artıp eksilir mi diye imandan soruldu. İmam Malik'e artıp eksilir mi diye imandan soruldu. Fekale. Ama bakın iki tane rivayet zikrettim. İmam Malik'in sözlerine dikkat edin. Çünkü anlayacaksınız ki sözlerinde bir işgal yok ileride. O yüzden buraya dikkat edin kardeşler. Yani sözlerine eee aklınıza tutmaya çalışın. En azından genel anlam olarak aklınıza tutmaya çalışın. Su ile Malikun anil iman yazidu ve yankus İmam Malik'e artar artıp eksilir mi diye imandan soruldu. Feqale yazidu ve zalika fi kitabillah. Dedi ki artar. Allah'ın kitabındaki durum da bu şekildedir. Yani Allah'ın kitabında durum budur. Yani artacağıyla alakalıdır zaten. Feqila lahu ve ona dendi ki ve yankusu ya Ebu Abdurrahman Abdullah iyi de artar eksilir mi ey Ebu Abdullah denildi. Qale La ezidu en ebluhahada. Bunun ötesine geçmem dedi. Bunun ötesini geçmem. Bu sözü aşma Bakın bu rivayeti İbnu Abdülhadi Hadi ü Salik'inde ne yapmıştır? Zikret kardeşler. Bu ikinci rivayet kimin rivayeti dedik biz? İsmail İbnu Ebi Uveys yoluyla gelen rivayet. İsmail İbnu Ebi Uveys kimdir? Kendisi döneminde Medine ehlinin alimi ve muhaddisi olan bir kimsedir. Ancak hafızasında ne? Hafızasında biraz problem vardı bu kimsenin. Evet, işte kardeşler bakın 3 tane rivayet zikrettik. İşte İmam Malik'ten eksilme kelimesini söylemekte tavakkuf ettiğini bildiren rivayetler bunlar. Hep bu rivayetler konuşulur İmam Malik böyle dedi ama rivayet olarak ortaya koyduk. Şimdi hep bu meşhur olan İmam Malik'ten zikredilen işgalmiş gibi gelen rivayetler bunlardan ibaret kardeşler eksilme kelimesini söylemekte tavakkuf ettiğini bildiren rivayetler bunlar. Bakın kardeşler diyoruz ki Allahu alem İmam Malik'ten eksilmesinin yani imanın eksilmesini söylemeyeceğini yani veya imanın eksilmesinin söylenmeyeceğini kesin olduran kesin olarak belirten bir rivayet yok. Allahu alem raci olan İmam Malik'ten imanın eksilmesinin söylenmeyeceğini kesin olarak belirten bir rivayet yok. O yüzden dedim ki lafızlara iyi dikkat edecekseniz anlarsınız birazdan işgalin aslında işgal olmadığını. Bakın gelen rivayetler neden diyoruz kardeşler? Çünkü gelen rivayetler sadece tavakkuf ettiğini göstermektedir. Yani durduğunu göstermektedir. Bakın bir şeyin olmadığını cezmetmekle yani kesin bir şekilde söylemekle O şeyin olup olmadığında tavakkuf etmek yani durmak arasındaki fark açıktır. Bakın bir daha söylüyorum. Bir şeyin olmadığını cezmetmekle yani bir şeyin olmadığını kesin olarak söylemek ile. O şeyin olup olmadığında durmak yani tavakkuf etmek arasındaki fark açıktır. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Yani bir şeyin bir şeyde tavakkuf etmek onun yok olduğunu söylemek anlamına gelmez. O yüzden bakın kardeşler. İlim ehlinden bazıları mesela Ezzabidi gibi bazıları İmam Malik'in kardeşler bu sözlerini kesin olarak eksilmediğini söylediğine hamletmişlerdir. İmam Malik'in bu sözünden şu sonuca varmışlardır. Diyorlar ki İmam Malik'in bu sözünden anlaşılıyor ki bu sözlerinden az önce yaptığım rivayetler veya zikrettiğim rivayetler diyorlar ki bunlardan anlaşılıyor ki İmam Malik kesin olarak eksilmediğini söylemiştir i̇mam Mali'nin sözünü buna hamlediyorlar. Ezzebidi gibi. Bu, bunun çok büyük bir, e, yani bunu şöyle söyleyelim, bunun açık bir hata olduğu ortadadır. Yani İmam-ı Mali'nin sözünü bu yolla, bu manaya hamledenlerin hata ettikleri açıktır. Neden? Çünkü az önce söylediğim gibi bir şeyin olmadığını söylemek ile, kesin bir şekilde söylemek ile o şeyin olup olmadığında tavakkuf etmek arasında fark vardır ki İmam-ı Mali'nin yaptığı ikincisidir. Yani tavakkuf etmektir. Bu sözünden çıkarımla İmam Malik imanın kesin olarak eksilmediğini söylemektedir anlamı çıkarılmaz. O yüzden bazı ilim ehlinin bu çıkarıma bu sonuca varması yanlış bir varımdır. O yüzden biz İmam Malik'in dediğim gibi kardeşler İmam Malik Rahim Allah'tan rivayet edilen Bu rivayetlere baktığımızda sadece eksilme lafzında tavakkuftan ibaret olduğunu görüyoruz. Şunu da söyleyelim. Bakın kardeşler bazı ilim ehli iyi de buradaki peki İmam Malik'in bu sözleri ne anlama geliyor? Bakın dikkat edin şimdi. Burada ilmi hususlar var. İmam Malik'ten 3 rivayet var. Gördük ki hepsinde tavakkuf ediyor. Eksilmez demiyor. Sadece ne diyor? Eksildiğini söylemiyor, duruyor. Şimdi bazı ilim ehli kimseler kardeşler, İmam Malik'in eksilme sözünü söylemekte tavakkuf etmesinde, durmasında bazı sebepler zikretmişlerdir. Nedendir bu acaba? Yani neden İmam Malik tavakkuf etmiştir? Bakın, çeşitli görüşler söylemişlerdir. Şimdi bu görüşleri ele alacağız. Bunlar çok önemli. Birinci görüş diyor ki, İmam Malik da yani eksilmede tavakkuf etmiştir. Neden? Çünkü tasdikte eksilme olmaz. Bakın tasdikte eksilme olmaz. Yani tasdik, yani kastı iman malinin eksilmede tavakkuf etmesindeki kastı tasdik kısmıdır. İmanın tasdik kısmıdır. Yani orada tavakkuf etmiştir. Yani tasdikin eksilmesi hususunda e, tavakkuf etmiştir. Çünkü imanda tasdik etmek şüphe etmeye gerektirir. Şüphede de kişiyi imandan çıkarır. Dolayısıyla İmam Malik eksilme sözünde ne yapmıştı Tavakkuf etmiştir. Ama buradaki kastı imanın ney? İmanın tasdik kısmındaki eksilmedir kastı. Burada tavakkuf etmiştir. Bunu söyleyen kim biliyor musunuz kardeşler? İmam Nebbi. Müslim'e yaptığı şerhte. Bir sebep zikrediyor İmam Nebbi. Müslim'e yaptığı şerhte. Bu birinci sebepmiş. Bakın. İkinci sebep. İmam Malik eğer eksilir derse bu sözünün bakın günah günahlar sebebiyle insanları tekfir eden haricilerin sözüyle sözüne eşit tutulmaktan korktuğundan dolayı veya eşitmiş gibi zannedileceğinden dolayı bu korkuyla eksilme sözünü söylememiştir. Hani sanki eksilme sözünü söylerse bu imandan çıkarıyormuşum. Havasını estirebilir avamların veya bazı ilim talebelerinin indinde. Bundan dolayı tavakkuf ediyor ki kendi görüşü haricilerin görüşüyle yani günahlar sebebiyle tekfir eden haricilerin görüşüyle eşit olduğu veya onların görüşüne muvafakat ettiği zannedilmesin diye bunu yapmıştır. Bunu da İmam Nebevi zikretmiştir kardeşler. İmam Nebevi başkaları da bunu zikretmişlerdir. Sebep olarak. İkinci... Gerekçeyi kim açıklayacak? Sebep? Kim toparlayacak? Anlaşıldım diye bir farkına varayım. Evet. Birincisinde hocam. Evet. Tasdik'in eksilme hususunda tava tavakuf etmesi. Evet. Neden tavakkuf etmiştir tasdik'in eksilme kısmında? Ee, herhangi bir nas bulamadığından dolayı. Yok şundan dolayı. Çünkü... Tasdikteki eksiklik şüpheyi gerektirir. Ha, Anladık. Şüphe Peki ikincisi, ikincisi? Eh haricilerin görüşüne haricilerin o? görüşüne benzemesin diye. Benzemesin Neden? Diye. Çünkü imanda eksiklik hani yokluk, günah sebebiyle hani biz diyoruz mesela günah sebebiyle iman eksilir değil mi? Hariciler de ne diyor? İman gider. Han eksidirle iman yoktur. Birbirine benzer veya onların görüşüne sanki muvafakat ediyormuşum gibi zannedilebilir. E ben de bir imamım. Herkes bana uyuyor. Benim bu sözümden etkilenirler, yanlış anlaşılırlar veya haricilere muvafakat ettiğimi zannediler zannedebilirler şeklinde çıkarımlar var. Bunları kim zikrediyor? Mesela ilk görüşü İmam Nevi zikrediyor. İkinci görüşü de yine yine İmam Nevi Şerhü'l-Müslim'de yer veriyor ve başkaları da İmam Müslim'den, başkaları da şey İmam Nevevi'den başkası da buna yer veriyorlar. Şu an aklımda olmayan. Ama başkaları da var. Evet. Aslında bu ikinci görüş yani tavakuf etmesi, eksilmemesini yani birilerine göstermesi bu haricilere muvaffakat etmesini gerektirmiyor mu yani? Aslında yani böyle işte Şimdi bunlar Eksilmeni... illet olarak sebep olarak bunu zikrediyorlar. Zaten biz bu sebepler arasında tercih yapacağız birazdan. Münakaşasını ele alacağız. Anladık mı kardeşler? Şimdi üçüncü sebep olarak da diyorlar ki, üçüncü ve son olarak edelim bu sebebi. 3 sebep de diyorlar ki kardeşler, İmam Malik neden eksilme kelimesinde tavakkuf etmiştir? Çünkü bakın, ziyade yani artma sözü Kur'an'da gelmiştir. Ya eksilme sözü, noksan yani eksilme sözü gelmemiştir. Yani dolayısıyla diyorlar ki İmam Malik tavakkuf etmiştir. Çünkü ziyade yani artma sözünü Kur'an'da görmüş ancak noksan yani eksilme sözünü görmemiştir. İşte bundan dolayı tavakkuf etmesinin tek sebebi ziyade lafzını naslarda görmesi, eksilme lafzını da naslarda, delillerde, Kur'an'da ve sünnette görmemesi. Buna bağlıdır tavakkuf etmesi diyorlar. Anladık mı kardeşler? O yüzden bakın Şeyhul İslam'a da baktığımızda Rahimallah, Şeyhul İslam İbni Teymiye Fetavasında diyor ki, Etba'u tabi'in diyor, etba'u tabi'inden diyor, bazı fukahalar, bazı fukahalar noksan lafzında durmuşlardır, tavakkuf etmişlerdir diyor. Çünkü diyor, bu kişiler, tavakkuf eden bu kişiler ziyadeyi Kur'an'da görmüşler, eksilmeyi ise görmemişlerdir diyor. Bu da İmam Malik'ten gelen iki rivayetten biridir diyor İbni Teymiye sonucu. Anladık mı kardeşler? İşte bu üç sebep zikrediliyor. İmam Mali'nin tavakkuf etmesine gerekçe olarak bu üç sebep zikrediliyor. Peki bu sebeplerden hangisi doğru? Hangisi racih? Hangisi tercih yaşayan? Allahu alem kardeşler bu sebeplerden racih olan üçüncü sebeptir. Bu sebeplerden tercih edilen sebep üçüncü sebeptir. Yani eksilmeye dair bir delile Vakıf olmamıştır. Bundan dolayı tavakkuf etmiştir. İlim ehlinin zikrettiği üç sebepten tercih şayan olan sebep budur. Bakın bu üçüncü sebebi tercih etmemizin sebebi veya şöyle diyeyim bu üçüncü sebebi tercih etmemizin birçok nedeni var kardeşler. Bu üçüncü sebebi tercih etmemizin birçok nedeni var. Bakın birkaç neden sayabiliriz bunu tercih etmemize Bunu neden tercih ettiğimize dair birkaç neden sayabiliriz. Bakın dört tane neden sayarız. Dört tane neden sayıyoruz. Neden bu üçüncüsünü tercih ettik. Birincisi kardeşler, bu nedenlerden birincisi, 4 nedenden birincisi. Böyle bir imama, böyle büyük bir imama kardeşler, layık ve münasip olan budur. Bu üç sebepten üçüncüsüdür. Layık ve münasip olan budur böyle büyük bir imama. Çünkü bakın. Kitap ve sünnette bulduğunu söylemiş, görmediğini ise söylememiştir. Ne yapmıştır? Kitap ve sünnette bulduğu lafzı söylemiş, bulmadığını söylememiştir. Ve ehli sünnet vel cemaatin muhakkik alimlerinin durumu da hep bu şekildedir kardeşler. Her zaman şer'i ıslahları kullanmak için elinden geleni yapmışlardır. Yani şer'i ıslahların mecbur kalmadıkları müddetçe şer'i ıslahların dışına çıkmamak için elinden geleni yapmışlardır. Mesela Allah mekanda mıdır sözüne karşı? Ehl-i sünnet alim ne demiştir? Eğer sen mekandan ne kastediyorsun? Mekan mücmel bir kelime. Eğer mekandan kastın mahluk, mahluk olan, yaratılmış olan bir yer ise Allah yaratılmışların içinde olmaktan münezzehtir. Eğer mekandan kastın arşın üzeri ise evet Allah mekandadır demiyoruz ne diyoruz? Allah arşın üzerindedir. Yani şer'i ıslahı kullanıyoruz. Anladık mı? Eğer mekandan kastın mahlukatsa Allah mahlukatların içine girmekten münezzehtir. Aynı vahdedi vücutçuların dediği gibi Allah her yerde mahlukatın içerisindedir. Allah bundan münezzehtir. Eğer mekandan kastın arşın üzerine üzeri ise mahlukatın son noktası arştır. Allah arşın üzerinde kastın oysa evet Allah arşın üzerindedir. Ama biz buna ne diyoruz? Evet Allah arşın eğer mekandan kastın Allah arşın üzerindese evet Allah mekandadır demiyoruz yine. Şari ıslahı kullanıyoruz ne diyoruz? Allah arşın üzerindedir. O yüzden bana mekandan ne kastettiğini söyle, ben de sana şer'i ıstılahla cevap vereyim. Mekandan kastım mahlukatsa nef yediyoruz ona. Allah mahlukatların içinde olmaktan münezzehtir. Yani Allah bir yerdedir ve yarattığı boşluk, mahluk bir mekan var. Onu sarmış, sapalamış, böyle mahlukatın bir yerde olduğu gibi bunların hepsi bize gayb. Hiçbirine girmiyoruz. Olduğu gibi meleklerin söylediğine iman ediyoruz. La ilme lena illa me allemtena. Senin bize öğrettiğinden başka bir ilmimiz Yoktur. Ama Allah bize neyi öğretmiştir? Arşın üzerindedir. Allah cisim midir? Bakın kelam ehlinden öyleleri gelmiş ki cisme anlam yüklemişler biliyor musunuz kardeşler? Demişler ki cisim kendisine işaret edilebilen her şeydir. Hakikaten cisim işaret edilebildiğin her şey cisimdir doğru mu? Bir şeye işaret edin bakın işaret edebiliyorsanız ona gösterebiliyorsanız o cisimdir. Külli manada böyledir. Bu anlamı vermişler kelem ehli cisme. Cisim kendisine işaret edilen her her bir şey. Şeyhul İslam'a diyorlar ki Allah cisim midir? Diyorlar ki cisimden ne kastettiğine bağlı. Eğer sen cisimden, sen cisimden kendisine işaret edilebilen şeyi kastediyorsan evet Allah o manada cisimdir demiyor. Ne diyor? Allah kendisine işaret edilendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in veda hacında işaret ettiği gibi. Anladık mı? Çünkü neden? Şeyhul İslam'a cisim dedirmek istiyorlar. Ha bak bu müşebbiye. Ne diyor? Şeyhul İslam onların girdiği kavrama girmiyor. Ne diyor? Çünkü siz cisme öyle bir mücmel anlam yüklediniz ki. Ben onu nefretsem cisim değildir desem avamın indinde o zaman ne var? Cisimden kasıt ne? İşaret edilen her şey. Şeyhul İslam cisim değil dese ne anlayacaklar avam onun sözünden? Şeyhul İslam Allah kendisine işaret edilmez diyor. Şeyhul İslam kurnaz. Anladık mı? Çünkü avam öyle biliyor. Avam, avam da cismin anlamı o zaman da o. Geliyorum ben sen diyorum ki ya ahi sordum ben. Allah cisim midir? Yani o adam hemen ne anlıyor? Allah işaret edilen midir anlayacak. Çünkü cismin anlamı o ya. Şeyhul İslam da bana dedi ki Allah cisim değildir. İnsanlar ne demiş oluyor? Allah kendisine işaret edilen değil. Halbuki Allah kendisine işaret edilmez mi? Edilir. Nebis asılım işaret etmiştir. Cariye Allah semada deyip işaret etmiştir. Şeyhül İslam diyor ki eğer sen cisimden kastın işaret edilendir diyorsan Allah o manada yani iş, cisimdir demiyor ne o manada yani işaret edilen manada evet kendisine işaret edilendir Allah'a işaret edilir diyor. Ama senin cisimden kastın bu anladığın mahlukatlardan herhangi bir madde ise cisimse Allah bu bu anlamda cisim olmaktan münezzehtir. Anladık mı kardeşler? Şimdi o yüzden biz diyoruz ki bakın böyle bir imama layık olan ve münasip olan şudur ki İm İmam Malik bu üçüncü sebebi söylemiştir. Çünkü kitap ve sünnette bulduğunu söylemiş, göremediği sözü ise söylememiştir. Bulduğu söz ziyade sözü artar artarı söylemiştir. Noksan eksilme naslına ulaşmamıştır veya ulaşıp anlayamamıştır her neyse o sözde tavakkuf etmiştir. O yüzden diyoruz ki ve ehli sünnet vel cemaatin muhakkik alimlerinin durumları da hep bu şekildedir kardeşler. Kitap ve sünnet lafızlarına daima elinden geldiğince ne yapmışlardır? Bağlı kalmışlardır. İhtiyaç gördükleri anda da özel bazı ibareler ne yapmışlardır? Kullanmışlardır. Birinci sebep bu. İmam Mali'nin üçüncü görüşü tercih ettiğini tercih etmemizin ne? Birinci sebebi bu. Böyle bir imama bu yakışır. İkinci olarak kardeşler, ikinci neden olarak. Bizzat kendi sözleri bunu göstermektedir. İmam Mali'nin bizzat kendi sözleri bunu göstermektedir. O yüzden az önceki rivayetlere baktığımızda, bakın lafızlara dikkat edin demiştik. Az önceki rivayetlere baktığımızda ne demişti mesela? Zalike fi kitabillah lafzını kullanmıştı İmam Malik. Allah'ın kitabında bu şekildedir diyor. Demek ki bakın ziyadeyi kitapta gördüğü için kabul etmiş. Demek ki eksilmeyi söylememesinin sebebi kitapta görmemesiymiş. Çünkü az önceki kendisinden yaptığımız rivayetler, o üç rivayetten birisinde ne diyor? Zalike fî kitâbillah lafzını kullanıyor. Allah'ın kitabındaki durum budur. Yani artmasıdır. Ben de onu söylüyorum. Yine mesela kendisinden yaptığımız diğer rivayette İbn-i rivayetinde ne diyordu? Hatırlarsanız. Kad zekerallâhu fî gâyre âyini minel kur'âni ennel iman yezîd. Allah Kur'an'da birçok ayette imanın artacağını söylemiştir diyor. İşte bu sözlerin hepsi gösteriyor ki kardeşler. Gösteriyor ki delillerde İmam Malik delillerde ziyadeyi gördüğü için söylemiş eksilmeyi ise görmediği için ne yapmıştır söylememiştir. Üçüncü neden kardeşler kendisinden bazı rivayetler varit olmuştur ki gelmiştir ki birazdan zikredeceğiz o rivayetleri. Bazı rivayetler gelmiştir ki kardeşler eksilmeyi açık bir şekilde söylüyor İmam Malik. Bakın bu çok önemli eksilmeyi açık bir şekilde ifade ediyor. İşte bu da ihtimaldir ki diyor ilim ehli, eksilme ile ilgili naslara ulaştıktan sonra eksilme görüşüne eksilmeyi söylemeye başlıyor. Demek ki işin başlangıcında eğer o rivayetler hakiki anlamda sabitse kendisinden ki dedik sahih senetle gelmiştir. Demek ki işin başlangıcında naslar ona ulaşmamış veya ulaşmıştır ama delalet ettiği noktayı anlamamıştır vs. Ama sonra naslar ulaştıktan sonra eksilmeyi söylemiştir. Neden? Çünkü dedik ki birazdan zikredeceğimiz gibi bazı rivayetler var kendisinden açık bir şekilde sayı olarak gelmiştir. Açık bir şekilde ne eksilme lafzını kullanıyor. Allahu Alem alemler diyor ki bu işte bazı nasları görmüştür. Nedir o nastar mesela? İşte, i̇şte sizden daha e, çok aklı ve dini eksik kimse görmedim demesi gibi kadınlara mesela bu delili almış olabilir. Bak eksik kelimesini kullanıyor din için noksan kelimesini kullanıyor. Veya işte sahabe ve tabiinden bazı eserler gelmiştir eksileceğine dahi onları görmüş olabilir. Dolayısıyla ne? Ondan dolayı eksilmesini söylemiştir. Dördüncü gerekçe olarak da, tercih etmemizin gör dördüncü gerekçesi olarak da kardeşler, Şeyhul İslam da bu üçüncü sebebi tercih etmiştir İbn-i 3 Üçüncü sebebi tercih etmiştir. Şimdi derseniz ki Şeyhul İslam ne alakası var? Şu alakası var. Bakın kardeşler, İbn-i Teymiye'den sonra ehli Sünnet alimleri icma etmiştir ki, yeryüzünde, gelmiş geçmiş. Zaten sahabeler bunun dışına çıkar. Çünkü zaten bidat fırkaları başlamadı. Tabiin başları bunların hep dışına çıkar. İbnü't-Teymiyeden ehli sünnetin görüşünü daha iyi bilen, daha çok ezbere bilen, selefin görüşlerini bilmede en geniş malumata sahip kimse olan, onların görüşlerini bilmenin, ezberlemenin yanı sıra en iyi anlayan Ve onların meseleleri arasını, sözleri arasını en iyi cem, cem eden, tahkik eden, tahlil eden yeryüzündeki en büyük alimdir. Onun gibisi şu an bilinmiyor. Allah subhanehu ve teala birilerine nasip etmiştir, meşhur olmamıştır, duyulmamıştır o hariç. Ama yeryüzünde ehl sünnetin görüşünü kendisinden bugüne kadar bilinen alimlerin kabul ettiği hiç kimse bilinmemektedir İbn-i kadar. O yüzden İbn-i de alimlerin görüşleri hakkındaki... Sözleri çoğunlukla ne nefis onun sözlerinde mutmayın buluyor İbn-i Yani bu alimin görüşü budur, bu değildir, bu alimin görüşü budur, bu değildir, bu imamın görüşü budur, bu değildir şeklindeki sözleri İbn-i Teymiye'nin nefsi mutmayın eden sözlerdir. Çünkü yeryüzünde fırkaların, taifelerin görüşlerini en iyi bilen insan olarak ne yapmıştır? Kabul edilmiştir Şeyhul İslam Ümürteymiye bizim alimlerimiz tarafından. Evet kardeşler. Şimdi dedi ki bakın üç sebep söyledik. Üç sebepten üçüncüsünü tercih ettik. Birincisi ve ikincisini tercih etmedik. Neden? Bakın reddediyoruz. Biz birinci ve ikinci sebebi reddediyoruz. Böyle sebep mümkün değil. Neden? Bakın birinci, sebebin reddinin sebebi, e, birinci, sebebin, e, birinci sebebi reddetmemizin nedeni. Bakın kardeşler. Birinci sebep neydi? İmam Malik neden noksandağı? Yani eksilmede tavakkuf etmişti. Çünkü tasdikte eksilme olmaz. Çünkü eksilmeyi söylemek şüphe anlamına gelir. Bu sebep batıldır kardeşler. Neden? Çünkü biz beyan etmiştik ki ehli sünnete göre yani tasdikte de ne olur? Tasdikte de artma ve eksilme olur. Hatırlarsanız. Değil mi? Hatırladınız inşallah. Biz ehli biz demiştik ki ehli sünnetin görüşüdür. Ehli sünnetin görüşüdür ki tasdikte de artma ve eksilme olur. O yüzden İmam Malik gelip de ya işte tasdikte eksilme olursa ben eksilmeyi, tasdikte eksilmeyi ben reddedeyim, söylemeyeyim. Çünkü eksilme şüpheyi getirir vesaire Böyle bir şey olamaz. Çünkü Ehl-i Sünnet'in zaten görüşünde ne var? Tasdiğinde de eksilme ve artma var. Ama bu eksilme şüphe mertebesine inemez. İnerse iman dışına çıkar zaten insan. Anlatabiliyor muyum? O yüzden biz her insan kendi nefsinde yaşar. Bazen Allah subhanehu ve ta'nın bazen öyle bir duası kabul olur ki Allah subhanehu ve ta'ladan öyle bir keramet görür ki kendisine verilen bir duası bir kabul olur. İmanı ne olur kardeşler? Tavana vurur. Herkes bunun farkına varmıştır. Hayatında bazı şeyler Allah subhanahu wa ta'ala'nın gördüğü bazı keramet Allah subhanahu wa ta'ala'nın gösterdiği kendi tarafından gösterdiği bazı mucizeleri görmüştür ve imanı tavana bulmuştur. Buna herkes, bunu ancak kibirinden veya batıl mezhebine taassubundan dolayı insan reddedebilir. Tasdikte artma ve eksilmenin olacağını. Bunu herkes hayatında yaşamıştır. O yüzden bazı ilim ehli demiştir ki hiç size Kur'an ve sünnetten delil getirmiyoruz. Kendi nefsinize dönün sorun samimi bir şekilde bu size ispat olarak yeter demişlerdir. O yüzden biz birinci sebebi bu nedenden dolayı reddediyoruz. İkinci sebebi de reddediyoruz. İkinci sebep nedir kardeşler? Neydi ikinci sebep? İmam Malik tavakkuf etmiştir eksilme sözünden. Neden? Çünkü haricilere muaf sözünün eksilme sözünü söylerse haricilere muvafakat edeceğinden korkmuştur. Ki hariciler neydi masiyet sebebiyle? tekfir ediyorlar. E biz de diyoruz ki masiyet sebebiyle eksilir. E ben şimdi eksidir dersem bazıları bunda ne demek ki bu masiyet dolayı masiyetten dolayı eksilir diyor. Yani iman yok diyor veya iman e, imandan çıkar diyor. Böyle bö böylelikle hariciler muvafakat ediyor şeklinde ne anlaşılır. Bakın kardeşler bu sebep de batıl ve geçersiz bir sebeptir. Çünkü neden? İmanın zaten eksileceğini söylemek kesinlikle küfre girdiği anlamına gelmez ki Ehl-i Sünnet'te. Bu sadece harici ve onların menajerinden gidenlerin mezhebine göre böyledir. Haricilere göre böyledir. Yani neden? Çünkü onlar ne diyordu? Bir kısmı giderse hepsi gider. Bu haricilere göre. Ehl-i Sünnet'te böyle bir işgal yok ki. Ehl-i Sünnet imanın cüzlere bölüneceğini söylemiş. Hariciler gibi bir bütün görmemiş. Ondan sonra bu cüzlerin yokluğu cüzüne göre değer kazanır demiştir. O yüzden ilim ehli diyor ki, şimdi... Biz Allah'ın eli var diyoruz. Doğru mu? Allah'ın gözü var diyoruz. Doğru mu kardeşler? Allah bilir diyoruz. E şimdi birisi bize müşebbih der diye reddedelim mi bunları? Ya biz susalım ki buradan. Çünkü birisi bize korkuyoruz. Birisi bizim sözümüz bazı insanlar bizim sözümüzü cehmiyeye yani Allah'ın ismi sıfatlarını inkar edenlere muvaffakat ediyor diye ne yapalım? bu Böyle kork korkacağımız için biz de ne yapalım? Artık Allah'ın eli var demeyelim. Bunu tavakkuf edelim. Böyle böyle diyebilecek miyiz? Böyle diyebilir miyiz? E diyemeyeceğimize göre bu batıl. Yani bazıları yanlış zannedecek diye mutlak hakkı söylememek caiz midir kardeşler? Terk etmek hakkı söylemek caiz midir? Değildir. O yüzden dediğim gibi Allah'ın eli, Allah subhanehu ve taala'nın gözü sırf bize müşebbih ederler diye biz bu sözde tavakkuf edelim diyemeyiz. O yüzden böyle bir imama bu yakışmaz böyle bir imama böyle bir durum yakıştırılamaz kardeşler. O yüzden dediğimiz gibi İmam Malik'ten eksileceğini çok açık bir şekil e, şekilde e, nakiller gelmiştir İmam Malik'ten. Bu da bizim 3. görüşü, 3. sebebi desteklememizi ne eee desteklememizde tekit ifade ediyor. Hem de diyoruz ki bakın kardeşler, biz İmam Malik'ten eksileceğine dair net rivayetler geldiğini söylememiz bir yana Bir de bu rivayetler bakın bu rivayetler İmam Malik'ten hem daha çoktur. Yani eksilmesinde tavakkuf ettiği rivayetlerden hem daha çoktur hem daha meşhurdur. Yani bu kadar açık mesele. Bakın birkaç tanesini ele alalım hızlıca kardeşler. İmam Malik'in eksildiğini söylediğine dair açık rivayetler. Birinci rivayet Abdurrezzak Es-San'ani rivayeti kardeşler. Abdurrezzak Es-San'ani diyor ki Semi'tu ma'meran ve sufyâne sevriy Ve Malik ibn Anas'in ve ibn Jurayj'in ve Süfyan ibn Uyeyne'nin iman Kaulun ve ameldir, artar Diyor ki: Ben Ma'mer'den, Süfyan Esseuridan, sevrîden Malik ibni ibn Enes'ten, İbnü Cüreyş'ten ve Süfyan ibn Uyeyne'den işittim ki şöyle diyorlardı: Iman söz ve ameldir, yezîdu artar ve eksilir. Bunu Abdullah, İmam Ahmed'in oğlu Abdullah Es-Sünnesi'nde bu rivayeti yapmıştır. Yine El-Acurri Eş-Seriada, yine İbnu Abdilber et temhitte ondan sonra E-Zzehebi Es-Siyer'de bunu rivayet etmişlerdir ve isnadı sahihtir kardeşler. Yine İmam Malik'ten bu lafızlara yakın İshak rivayeti gelmiştir ikinci olarak. El alakai bunu rivayet etmiştir. Yine üçüncü olarak kardeşler, İbnu Nafi' rivayeti vardır. İbnu Nafi' rivayeti. İbnu Nafi' diyor ki, Kâne Malik bunu Enesin. Yakul. El imanu kavlun wa amelun yezidu ve yenkus İmam Malik diyordu ki imam Malik şöyle derdi El imanu kavlun wa amelun iman söz ve ameldir yezidu ve yenkus artar ve eksilir. buna Abdullah el ondan sonra el halal el sünnede ve başkaları rivayet etmişlerdir isnadı saittir kardeşler bakın dördüncü rivayet Ebu Usman Sa'id İbnu Davud rivayeti diyor ki Kane malikun yekul El imanu qaulun ve amlun yaziidu ve yanqus. İmam Malik diyordu ki iman söz ve ameldir, yaziidu ve yanqus, artar ve eksilir. Bunu da halal sünnesinde rivayet etmiştir. Bakın 5. ve son rivayeti de söyleyeyim. Ibn Said İbnu Sehel el-Harevi rivayeti kardeşler. Burada da aynı artar ve eksilir ifadesini ne yapıyor? Kullanıyor. Bunu el-Beyhaki sünnende zikrediyor. Ve bundan başka rivayetler de var kardeşler. Yani İmam Malik'ten birçok tarihten gelen rivayetlerde ne yapıyor kardeşler? Eksileceğini söylüyor. Eksileceği lafzı mevcut. O yüzden Malikilerin bakın Malikilerin en büyük imamlarından olan az önce de söylediğim gibi İbni Abdilber et-Temhid'de ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Bakın sözlerinin arasını cem ediyor. Bu kendi İmam Malik'in bizzat mezhebinin en büyük imamı. Bakın ne diyor? Diyor ki İmam Malik'in E, i̇bn Abdülber diyor ki, Et-Temhid'de söylüyor bunu. İmam Malik'in i̇bn Kasım rivayetinde gelen sözlerine işaret ediyor. i̇bn Kasım rivayetinde ne gelmişti? Eksilmede tavakkuf ediyordu. Onu söylüyor e, İbn-i Abdülber Et-Temhid'de. Diyor ki İmam Malik'in İbnül ül Kasım'ın rivayetinde gelen sözlerine e, sözlerinde diyor. Oraya işaret ediyor. E, pardon. Oraya işaret ediyor. O sözlerine işaret ediyor. Ve diyor ki Abdül Rezzak Az önce söylediğim rivayetler Abdurrezzak, İbn-i Nafi, İbn-i rivayetlerinde artıp ve eksileceğini belirtmişlerdir diyor İmam Malik'ten. Yani ne yapıyor? Eksilmeyeceğini söyleyen rivayetleri işaret ediyor. Eksilmesinde tavakuf ettiği rivayetleri işaret ediyor. Ondan sonra eksildiğini söylediği rivayetlerle birlikte alıyor meseleyi. Diyor ki İbn-i Kasım'ın rivayetinde öyle ama ne? Birçok alim de ne yapmıştır? Birçok rivayetle mesela Abdurrezzak, İbn-i Nafi, İbn-i gibi Onlardan gelen rivayetlerde de ne eksileceğini rivayet ediyor diyor. Burada neye işaret ediyor? Yani demek ki İmam Malik'ten eksilme sözü sabit. Bunları kendilerinin en büyük imamları söylüyor. Yine El-Kad-ı İyad, Tertibül Medarik adlı eserinde Kadı Kad İyaz. Duymuş, duymuşsunuzdur. Türkçeye Kadı İyaz diye yazılır. Kadı İyad diye geçer. En büyük alimlerindendir Maliklerin. Tertibül Medarik'te söylüyor bunu aynı şekilde. O yüzden kardeşler bütün bunlar gösteriyor ki İmam Malik, inkar için değil sadece tavakkuf etmek için söylemiştir. Tavakkuf etme tavrını göstermiştir. Yine bunlar gösteriyor ki ihtimalen sonradan Naslar kendisine zahir olunca eksilmeyi de söylemiştir. Hatta bakın kardeşler Malikilerden Bidayetül Müştehid'in sahibi İbn-i diyor ki İmam Malik'in ölümü sırasında döndüğü rivayet edilmiştir diyor. Bakın. Her ne kadar ölümü sırasında döndüğü görüşüne katılınmasa da İbnü'rüşdün. Ama eee İbnü'rüş sonuçta döndüğünü söylüyor kendi imamlarından. Bakın diyor ki bu meseleyi İmam Malik'ten şöyle rivayet edilmiştir diyor. İmam Malik diyor ki ben diyor bu meseleyi düşündüm ve şu sonuca vardım ki artan her şey mutlaka eksilir. Evet, artan her şey mutlaka eksilir. Çünkü bakın kardeşler. Bir şey artmışsa neyle artar? Ehli sünnete göre mesela amelle artar, değil mi? O amel yoksa Ya o amelis oradan terk etmişse ne olur? Geriye döner. Dolayısıyla çıktığı yerden ne olur? Eksilir. Bu açık bir şeydir. O yüzden diyor ben diyor düşündüm diyor. Meseleyi düşündüm ve artan her şey eksilir olduğunu anladım. Artan her şey her şeyin eksilir olduğunu anladım diyor. İşte İbn Rüşd diyor ki İmam Malik'ten bu şekilde rivayet edilmiştir. El Mukaddimatta söylüyor bunu İbn Rüşd. Evet. Yine kardeşler İbn Teymiye'de meşhur olan rivayetin İmam Malik'ten meşhur olan rivayetin eksildiği yönündeki rivayetler olduğunu söylüyor fetvasında. O yüzden diyoruz ki ehli sünnet icma etmiştir ki İmam Malik de bunun içerisinde ehli sünnet icma etmiştir ki iman artar ve eksilir. Bunda ehli sünnet arasında bir ihtilaf yoktur. Bakın dikkat edin bir ispat daha söyleyeceğim burası önemli. Bunun bir ihtilaf, ehli sünnet arasında bir ihtilaf olmadığının en büyük delillerinden biri de kardeşler, bakın. İmam el-lâlekâ'i şerh-u usûl sünnede, el-âcûr-i İbn-i Ebi Asım es sünnede Ebu Nuaym el-hüccede, el-kallâl el-sünnede, İbn-i Ebi Zameneyn usûl-i sünnede, İbn-i Battah el-ibâne'de, el Beyhaki, el İtikadta ve başkaları da. Bunların hepsi eserler yazmıştır ve Ehl-i Sünnet'in itikadını genel olarak, külli olarak söyleyen kimselerdir. Bunların hepsi kardeşler, bu eserlerinde selefin iman ve art, imanın artma ve eksilme görüşünü zikretmişlerdir, hikaye etmişlerdir ve hiçbirisi selef arasında bu hususta bir ihtilaf olduğunu söylememiştir. Bu da gösteriyor ki onlar selefin görüşünü zikrederken bir ihtilaf bilmiyorlardı. Çünkü biliyorsun ihtilaf olduğu zaman hemen söylüyorlar. İşte Ebu Ubeyd Kasım İbn-i söylediği gibi. Amel imandan meselesinde meselesini ele alıyor. Diyor ki bazı ilim Ebu Hanife'nin ashabına atıf atfen Ebu Hanife. Bazı ilim Mehli böyle söylemiştir ama sonra reddediyor. Yani icmi olduğunu söylüyor. Yani demek ihtilaf olduğu zaman bunlar hemen söylüyor. Farklı bir görüş olduğu zaman söylüyorlar. Eğer bu farklı görüş ihtilaf mahiyetinde bir görüşse hemen söylüyorlar. Ve bunların hepsi bu konuyu, bu meseleyi hikaye etmişlerdir eserlerinde. Bakın iddia ediyorum eserleri kimleri on cilt, kimleri beş cilt, kimleri 3 cilt. Tek bir satır dahi bulamazsınız. Bütün bu saydığım eserlerde. İhtilaf olduğuna dair ehl Sünnet arasında. Hatta bakın Ebu Ubeyd, İmam Ebu Ubeyd. Dedik ya Şeyhul İslam kendi hayatında 3-4 tane imamı imama çok özen göstermiştir. Onlara tabir sahilse çok hayran olmuştur. Bunlardan bir tanesi İbn-i dedik. Bir tanesi de mesela İmam Mervezi'dir kardeşler. Bir tanesi de işte budur. Ebu Ubeyd Kasım İbn-i Sellem. Yani nasıl biz günümüzde İbn-i Teymiye'ye hayranız iliminde veya onun gibi başka alimlerin ilmine hayranız. İbn-i gibi bir adam ki bazı alim talebeleri diyor ki bana diyor. Ruknul Yemani ile yanlış hatırlamıyorsam Ruknul Yemani ile hacer Esved arasında diyor. Evet. Veya Makami İbrahim ile hacer Esved arasında mı diyor. Bana yemin ettirilse diyor. Gözüm İbni Teymiye'den daha alimini görmediğine dair yemin ederdim ki söylüyorlar İbni Teymiye de kendi kendi gibisini görmemiştir. Yani duymamıştır ayrı. İbni Teymiye'den önce yaşamışlar. Zaten var ondan daha büyük alimler de. Ama döneminde yaşıyor olarak İbni Teymiye de kendisi gibisini görmemiştir diyor. İşte bu İbni Teymiye'nin Yerlere göklere sığdıramadığı alimlerden birisidir. İbn Ebu Ubeyd Kasım İmriselam. Ve bunun iman adlı bir eseri vardır ve Şeyh Elbani da tahkik etmiştir bu eserin öneminden dolayı. Küçük bir eserdir. 20-30 sayfadır. Ama inanın biz şimdi iman meselene dair 50 sayfa ben burada boğazımı patlatıyorum ya. 15 sayfayı okuyun benim size verdiğim ilimin 10 katı vardır içerisinde. Yani o kadar geniş malumak. Sadece yapılması gereken sözlerini iyi anlamaya çalışmaktır. Yani böyle büyük bir alimdir. İşte bu İmam Ebu Ubeyd Kasım ün-i şehirlerin imamlarını zikrederken, her beldenin imamını zikrederken kardeşler Medine ehlinden de İmam Malik'i zikrediyor ve en sonunda da ne diyor biliyor musunuz? haula kulluhum yekûlun el-imânu kavlun ve amelun yezîdu ve yenkûz. Bütün bunların hepsi diyor ki diyor, her beldenin alimini imamını zikrediyor. Medine imamı da biliyorsunuz İmam Malik Medine imamıydı. İmam Ali'yi zikre diyor. Medine imamı olarak da İmam Ali'yi zikre diyor. Sonra diyor ki bütün bunlar yani zikrettiğim bütün bu imamlar diyorlar ki haula ikulluhum yekulun bunların hepsi diyorlar ki el imanu kavlun ve amalun iman kavil ve amerdir. Yezidu ve artar ve eksilir. Evet. Kendisi de selefin kabillerini bilmede en meşhur insanlardan bir tanesidir. Ebu Ubeyd Kasim İbnü Bakın selefin icması ve selefin görüşünün ne olduğunun bakılması için En muteber imamlar, imamlar bunlar yani zihninizin bir köşesinde dursun. Çünkü bunlar bizim miraslarımız. Bakın kardeşler mesela İmam Mervezi. Bu üç imamı özellikle aklınıza tutun. İmam Mervezi, İbnu Abdilber ve Ebu Ubeyd Kasım İbni Sellem. İmam Mervezi, İbnu Abdilber, Ebu Ubeyd, Kasım İbni, Kasım İbni Sellem. Bunlar diyorsa ki selef icma etmiştir bir meselede Allah-u Alim yüzde doksan isabettir. Beşer olduğu için hataları da vardır. Evet O yüzden kardeşler İbn-i Teymiye ve İbn-i Batta gibi, bakın İbn-i Batta da bunun içinde birçok imam Ebu Ubeyd'in kavillerine yöneltirler insanları. Merci görürler. Selefin görüşünün ne olduğunu tespitte. İbn-i Batta da bunların arasındadır. Yine bakın delil olarak kardeşler, delil olarak, yani ihtilaf olmadığın delil olarak, Ehl-i Sünnet arasında bu meselenin ihtilaf olmadığın delil olarak birçok imam imanın artıp ve eksildiği hususunun Ehli sünnet arasında icma edilmiş hususlardan olduğunu özellikle icma olarak zikretmişlerdir. Mesela İbnü Kesir, İbn Battal, İmam Şafi, Ahmet, dediğim gibi az önce Ebu Ubeyd, İbn Ebi Zamaneyn el-Eş'ari, İbn Teymiyye, İbn Abdilber vesaire bunların hepsi bu hususun yani artma ve eksilme hususunda da icma olduğunu ne yapmışlardır? Söylemişlerdir. Şimdi İnşallah vallahi alemu sallallahu aleyhi Muhammedin ve